Rum Suresi Necm 375 Elif Lam Mim Rumlar, Bizanslılar yeryüzünün en alçak çukur yerinde yenildiler. Onlar bu yenilgilerinin ardından da birkaç yıl içinde galip geleceklerdir. Bundan önce ve sonra emir Allah'ındır. Ve o gün müminler Allah'ın yardımıyla sevineceklerdir. Allah kendisinin bir vaadi olarak dilediğine yardım eder, dilediğini de galip kılar. Allah vaadinden dönmez ama insanların çoğu bilmezler. O, en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan mutlak galip olandır, engin merhamet sahibidir. İnsanların çoğu basit dünya yaşamından görüneni bilirler. Ve onlar, ahireti önemsemeyenlerin ta kendileridirler. Necm 376 Kendi içlerinde hiç düşünmediler mi ki Allah göklerde, yerde ve bu ikisi arasında bulunan her şeyi ancak hak ile ve belirlenmiş bir süre için oluşturmuştur? Ve şüphesiz insanların çoğu Rablerine kavuşmayı kesinlikle bilerek reddedenlerdir inanmayanlardır. Onlar yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerin akıbetlerinin nasıl olduğuna bakmadılar mı? Onlar kendilerinden daha güçlüydüler. Yeryüzünü kazıp alt üst etmişler, onu bunların imar ettiklerinden daha çok imar etmişlerdi. Elçileri de onlara nice açık delilleri getirmişlerdi. O halde Allah onlara haksızlık edecek değildi. Fakat onlar şirk koşarak kendilerine haksızlık etmekteydiler. Sonra Allah'ın ayetlerini, alametlerini, göstergelerini yalanladıkları için kötülük eden o kimselerin akıbetleri en kötü oldu. Onlar alay da ediyorlardı. Necm 377 Allah oluşturmayı ilkin yapar, sonra onu iade eder. Sonra da ona döndürülürsünüz. Kıyametin kopuş anında da suçlular ümidi keserler. Onlar için ortak koştuklarından şefaat, yardım, kayırma yapacaklar da bulunmaz. Ve onlar ortaklarını reddettiler, kabul etmeyenler oldular. Ve saatin dikildiği günde de işte o gün onlar ayrılırlar. Şimdi iman etmiş ve düzeltmeye yönelik işler yapmış kimselere gelince, artık onlar bir bahçe içinde neşelendirilirler. Kafirlere Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden, ayetlerimizi ve ahiret buluşmasını yalanlayan şu kimselere de gelince, işte onlar azap içinde hazır bulundurulurlar. O halde yapmanız gereken akşama erdiğinizde, sabaha erdiğinizde, gece sırasında, öğleye erdiğinizde her zaman Allah'ın tüm noksan sıfatlardan arındırılmasıdır. Göklerde ve yerde de tüm övgüler sadece O'na aittir, başkası övülemez. O ölüden diriyi çıkarır, diriden de ölüyü çıkarır ve yeryüzüne ölümünden sonra hayat verir. Sizler de işte öyle çıkarılacaksınız. Necmi 378 Onun size bir topraktan oluşturması da kendisinin alametlerinden, göstergelerindendir. Sonra da siz şimdi dağılıp yayılan bir beşersiniz. Yine onun alametlerinden, göstergelerindendir ki sizin için nefislerinizden kendilerini ısınırsınız diye eşler oluşturmuş, aranıza bir sevgi ve merhamet koymuştur. Şüphesiz ki bunda iyiden iyiye düşünecek bir toplum için nice alametler, göstergeler vardır. Yine göklerin ve yerin oluşturuluşu, dillerinizin ve renklerinizin değişikliği onun alametlerinden, göstergelerindendir. Şüphesiz bunda bilginler için nice alametler, göstergeler vardır. Yine gecede ve gündüzde uyumanız ve armağanlarından rızık aramanız onun alametlerinden göstergelerindendir. Şüphesiz bunda kulak verecek bir toplum için nice alametler, göstergeler vardır. Yine onun ayetlerindendir ki size hem korku ve hem de umut vermek için şimşeği gösteriyor ve gökten bir su indiriyor da, onunla yeryüzüne ölümünden sonra hayat veriyor. Şüphesiz ki bunda aklını kullanacak bir toplum için nice alametler, göstergeler vardır. Göğün ve yeryüzünün kendi emriyle durması yine onun alametlerinden, göstergelerindendir. Sonra sizi yeryüzünden bir tek çağrışla çağırdığı zaman bir de bakarsınız ki siz çıkarılıyorsunuz. Size rahmetinden tattırsın, emriyle gemiler akıp gitsin ve sahip olduğunuz nimetlerin karşılığını ödersiniz diye armağanlarından rızık aramanız için rüzgarları müjdeciler olarak göndermesi de onun alametlerinden, göstergelerindendir. Göklerde ve yerde kim varsa hepsi de O'nundur. Hepsi de O'na saygı duyandır. Ve O, Oluşturmayı başlatan, sonra onu çevirip yeniden yapandır. Ve bu ona çok kolaydır. Ve göklerde ve yerde en yüce örnek onundur. Ve o en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan mutlak galip olandır. En iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen, sağlam yapandır. Necm 379 Allah size kendinizden bir örnek veriyor. Hiç size rızık olarak verdiğimiz şeylerde yasa ile size teslim edilen kişilerden ortaklarınız bulunur da onlarla siz eşit olur ve kendinize çekindiğiniz, değer verdiğiniz gibi onlarla da karşılıklı çekinir misiniz? Birbirinize aynı değeri verir misiniz? Eşit olur musunuz? İşte biz aklını kullanan bir toplum için Ayetleri böyle açıklarız. Tam tersi, şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapmış kimseler, bilgisizce, boş, iğreti arzularına uydular. Peki, Allah'ın şaşırttığını kim yola getirebilir? Onlar için yardımcılardan da yoktur. Necm 380 O halde sen yüzünü, eski inançlarını terk eden biri olarak dine, insanları üzerine ilk olarak yoktan yaratmış olduğu Allah'ın pıtratına doğrult. Allah'ın oluşturuşunda değişiklik söz konusu değildir. Dost doğru ayakta tutan din budur. Fakat insanların çoğu bilmiyorlar. Kalben O'na yönelenler olarak Allah'ın koruması altına girin. Salatı ikame edin yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, Toplumu aydınlatma kurumları oluşturun, ayakta tutun. Ortak koşanlardan, dinlerini parça parça bölmüş, ayrılıkçı gruplara ayrılmış kimselerden de olmayın. Her ayrılıkçı grup kendi yanlarındaki şeylerle bebürlenmektedir. Necm 381 İnsanlara bir sıkıntı dokununca da Rablerine yönelerek ona yalvarırlar. Sonra onlara kendinden bir rahmet tattırınca bir de bakarsın ki içlerinden bir grup, kendilerine verdiğimiz nimetlere iyilik bilmezlik etmek için Rablerinin ortakları olduğunu kabul ederler. Haydi yararlanın bakalım, yakında bileceksiniz. Yoksa biz onlara bir delil indirmişiz de, o delil onların Allah'a ortak koştukları şeyleri mi söylüyor? Biz insanlara bir rahmet tattırdığımız zaman da, ...onunla şumarırlar. Ellerinin önceden yaptığı şeyler sebebiyle... ...kendilerine bir kötülük isabet ederse... ...hemen onlar umutsuzluğa düşerler. Onlar şüphesiz Allah'ın dilediği kimseye rızkı serdiğini... ...ve ölçülendirdiğini de mi görmediler? Şüphesiz bunda iman edecek bir toplum için... alametler, göstergeler vardır. Öyleyse yakınlık sahibine... Yurtlarından çıkarılan fakirlere, miskine ve yolcuya hakkını ver. Bu, Allah'ın rızasını dileyenler için daha hayırlıdır. Ve bunlar durumunu koruyan, zafer kazanan kimselerin ta kendileridir. Ve insanların malları içinde artsınlar diye ribadan verdikleriniz, Allah yanında artmaz. Allah'ın rızasını dileyerek zekattan, vergilerinizden verdikleriniz. İşte o kimseler kat kat arttıranların ta kendileridir. Necm 382 Allah sizi oluşturan, sonra size rızık veren, sonra sizi öldüren ve sizi diriltendir. Hiç sizin ortak koştuklarınızdan bunlardan birini yapacak kimse var mı? Allah onların ortak koştuklarından arınık ve çok yücedir. İnsanlar dönerler diye kendilerinin elleriyle kazandıkları şeyler yüzünden yaptıklarının bir kısmını onlara tattırmak için karada ve denizde kargaşa ortaya çıktı. De ki, yeryüzünde gezin de bundan öncekilerin akıbeti nasıl olmuş bir bakın. Onların çoğu ortak koşanlar idiler. Öyleyse Allah'tan geri çevrilmesi olmayan bir gün gelmeden önce yüzünü dost doğru koruyan dine çevir. O gün onlar Allah'ın iman eden ve düzeltmeye yönelik işler yapan kimselere armağanlarından karşılık vermesi için bölük bölük ayrılırlar. Şüphesiz o kafirleri kendisinin ilahlığını ve rabliğini bilerek ve dedenleri sevmez. Kim küfrederse Allah'ın ilahlığını ve rabliğini bilerek ve dederse Artık bu reddi, inanmayışı kendi aleyhinedir. Kim de salihi içlerse artık onlar da kendileri için döşek, rahat bir yer hazırlamış olurlar. Allah rüzgarları gönderendir. Sonra rüzgarlar bir bulutu savururlar. Sonra Allah onu gökyüzünde nasıl dilerse öyle yayar ve onu parça parça yapar. Sonra da sen onun derinliklerinde yağmur çıkar görürsün. İşte Allah, onu kullarından dilediği kimselere isabet ettirdiği vakit, onlar müjdelenirler, mutlu olurlar. Halbuki onlar, önceden daha önce üzerlerine indirilmeden evvel kesinlikle ümit kesenlerdirler. Öyleyse Allah'ın rahmetinin eserlerine bir bak, yeryüzünü ölümünden sonra nasıl diriltiyor? Şüphe yok ki o kesinlikle ölüleri diriltir ve o her şeye gücü yetendir. Ve andolsun ki biz bir rüzgar göndersek de Allah'ın rahmetinin eseri olan bitkileri sararmış görseler kesinlikle onun arkasından küfretmeye, bizim ilahlığımızı ve rabliğimizi bilerek reddetmeye başlarlar. Bu nedenle sen ölülere isittiremezsin. O daveti arkalarını dönmüş giderlerken sağlara da dinletemezsin. Sen kölleri de sapıklıklarından doğru yola götüremezsin. Sen ancak ayetlerimizi iman edeceklere duyurursun. Artık onlar Müslümanlardır. Allah sizi güçsüz olarak oluşturandır. Sonra güçsüzlüğün arkasından kuvvet getirdi. Sonra kuvvetin arkasından güçsüzlük ve ihtiyarlık getirdi. O dilediğini oluşturur ve o en iyi bilendir, en iyi güç yetirendir. Necm 383 Ve kıyametin kopacağı gün, günahkarlar bir saatten fazla durmadıklarına yemin ederler. Onlar işte böyle döndürülüyorlardı. Kendilerine bilgi ve iman verilen kimseler de diyecekler ki, Andolsun ki Allah'ın yazısında dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bu ölümden sonra dirilme günüdür. Fakat siz bunu bilmiyordunuz. Artık o gün şirk koşarak yanlış kendi zararlarına iş yapanlara mazeretleri yarar sağlamaz. Onlar bağışlanmazlar da. Necm 384. Ve andolsun ki biz İnsanlar için bu Kur'an'da tüm örneklerden kesinlikle örnekler getirdik. Ve andolsun ki sen onlara bir ayet de getirsen, o kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş olan o kimseler, siz sadece batıl şeyleri ortaya koyanlarsınız diyeceklerdir. İşte bilmeyen kimselerin kalpleri üzerine Allah böyle damga vurur. Ve andolsun ki biz, senden önce bir takım elçileri toplumlarına gönderdik de, onlar onlara apaçık delilleri getirdiler. Sonra biz, günah işleyen kimseleri yakalayıp cezalandırarak adaleti sağladık. Müminlere yardım da bizim üzerimize bir hak idi. Şimdi sen sabırlı ol. Şüphesiz Allah'ın vaadi haktır. Sakın kesin inanmamış kimseler seni hafifeleştirmesinler.